Bir setten önce gerçekleşen bazı hadiseler Enes gün, Yetim olarak dünyaya gelen peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem en yakın ilgiyi dedesi Abdülmuttalip gösteriyordu. Kavmenin de efendisi olan Abdülmuttalip torununa Muhammed adını koydu. Siyer kitaplarında geçen genel bilgilerin aksine Muhammed daha önceden hiçbir insanın kullanmadığı bir isim değildi. Özellikle Muhammed adında bir peygamberin geleceğini bilen Yahudiler ve bu haberi Yahudilerden duyan bazı Arap kabileleri, kendi çocuklarına bu ismi vermişlerdi. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed dışında birçok ismi vardır. Biz bunlardan bir kısmını manalarıyla beraber zikretmeye çalışacağız. Ama öncesinde bu isimleri aktarmamızın neden önemli olduğunu anlatmaya çalışalım. İsimler aslında kişilik ve ahlakın yansımasıdır. Hele hele insana daha sonradan takılan isimler bu durumun daha açık göstergesidir. Bizler Allah Resulü'nün kişiliğini en ince ayrıntısına kadar öğrenmek, ahlaki vasıflarını bilip o özelliklerle ahlaklanmakla yükümlüyüz. O yüzden bu isimlerin arkasındaki anlamlar ciddi manada önem arz etmektedir. Allah Resulü kendi isimlerini şöyle sıralıyor. Benim beş tane ismim vardır. Ben Muhammed'im, ben Ahmed'im. Benimle Allah'ın küfrü sildiği Mahiyim, insanların kıyamet gününde ayaklarımın altında toplanacağı Haşirim ve ben Akibim, Buhari, Müslim. Ahmet ismi Allah Resulü'nün İncil'de geçen ismidir. Muhammed ise Yahudilerin kaynaklarında geçmektedir. Akip ismini, Tirmizi kendisinden sonra peygamber gelmeyecek olan diye açıklamıştır. Bu isimlerden üzerinde asıl durmak istediğimiz Mahidir. Özellikle kendisini İslam'a hizmet ettiğini iddia edip de küfürle mücadele dışında her şey için koşturan insanlar oturup bu at üzerinde kafa yormalıdırlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem küfre kılıf bulmak, onların ehline hoş görünmek, onlarla diyalog yapmak, türlü düzenbazlıklarla onları ateşten kurtarmaya çalışmak için gelmemiştir. Onun tek bir amacı vardı. Son kalıntısına kadar küfürle mücadele etmek ve onun kökünü kurutmak. İnsanlar ya bilinçli olarak bu amaçtan sapmışlar, ya da uydurdukları menheç onları son nokta olarak buraya götürmüştür. Bilinçli olarak küfrü hedef tahtasından çıkaranlar için söyleyebileceğimiz herhangi bir şey yoktur. Fakat asıl olarak hedeflerinin küfürle uğraşmak olduğunu iddia edip de, vakada Müslümanlara sataşmaktan, onlarla uğraşmaktan başka bir amel ortaya koymayanlar, bir süre sonra kendilerini küfürle aynı cephede bulmaya başlayacaklardır. Bu duruma düşmekten Allah'a sığınırız. Allah Resulü'nün başka bir ismi de, bizzat Allah Subhanahu ve Teala tarafından ona sallallahu aleyhi ve sellem verilmiştir. De ki, şüphesiz ki ben apaçık bir uyarıcıyım. Hicr suresi 89. ayet Günümüz davetçilerinin vasıflanmaya ne kadar da muhtaç oldukları bir isim, Allah Resulü'nün davetinde kapalılık, karışıklık yoktu. Tevhid ve şirkin sınırları çok netti. Habeşli bir köleden, Mekke'nin efendilerine kadar herkes bu çağrıyı duydukları ilk anda anlayabilecekleri bir berraklıktaydı. Bu yüzden davet hemen dost ve düşman kazanmış, saflar ilk günden netleşmişti. Dini bugün insanlara ve sonraki kuşaklara taşımakla yükümlü davetçilerin götürdükleri davet böyle mi peki? İhtilafların ve furu meselelerin üzerine bina edilmeye çalışılan bir davetin takipçilerine nasıl bir faydası olabilir ki? Halbuki Allah, hem ayetlerin apaçık olduğunu, hem de davetçinin bunları çok net bir şekilde anlattığına vurgu yapmıştır. Elif, Lam, Ra Bunlar kitabın ve apaçık bir Kur'an'ın ayetleridir. Hicr suresi 1. ayet Hatta hakkın apaçık olması, Belki yeterli olmaz diye batıl bile tafsilatıyla anlatılmıştır. Böylece suçluların yolu belli olsun diye ayetleri iyice açıklıyoruz. En'am suresi 55. ayet. Durum böyleyken bu kargaşanın nedeni delillerin kapalılığı olabilir mi? Yoksa davetçi olduğunu iddia edenler yalnızlıktan korkup daha geniş kitleler uğruna davetlerini bulanıklaştırmaya mı başlıyorlar? Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yaşadıkları toplumda çocuklar hem sağlıklı yetişmeleri hem de fasih bir şekilde Arapçayı öğrenmeleri için Mekke dışına gönderiliyorlardı. Bu hususta en meşhur olan kavimse Beni Sa'ad kabilesiydi. Bu kabileden olup da Allah Resulü'nü alan Halime, başından geçen hadiseleri şu şekilde anlatmaktadır. Kıtlığın hüküm sürdüğü bir seneydi. Beyaz bir merkebe binderek sağ doğularından bazı kadınlarla Süt emzilecek çocuklar bulmak için Mekke'ye doğru yola çıktık. Yiyecek bir şeyimiz kalmamıştı. Beraberimizde dişi ve yaşlı bir deve vardı. Ancak onun bir damla bile sütü yoktu. Bir de çocuğumuz vardı. Ne bende ne de devede ona yetecek süt olmadığı için çocuğun ağlama sesinden uyuyamaz hale geldik. Nihayet Mekke'ye vardık. Kimse onu sallallahu aleyhi ve sellem almak istemiyordu. Çünkü herkes babası hayatta olan bir çocuk arıyordu. Oysa o bir yetimdi. Benden başka herkes emzirecek bir çocuk buldu ve alıp gitti. Ben de bir çocuk almadan geri dönmek istemedim. Kocama dedim ki, ''Mutlaka gidip şu yetim çocuğu alacağım.'' Nitekim gittim, onu aldım ve çadırıma döndüm. Kocam, ''Onu almakla iyi ettin.'' ''Kim bilir belki Allah bu çocuk sayesinde bize hayır ve bereket ihsan eder.'' dedi. ''Vallahi çocuğu kucağıma alır almaz sütlerim dolup taştı. Onu emzirdim, doydu.'' Süt kardeşini de emzirdim, o da kana kana içip doydu. Gece olunca kocam, yaşlı devemizin yanına vardı. Bir de ne görsün, memeleri sütle dolup taşmış. İstediğimiz kadar sağdık, kana kana içtik ve doyduk. O gece ne açlığımız ne de susuzluğumuz kaldı. Çocuklarımız da rahat bir şekilde uyudular. Kocam, vallahi benim kanaatime göre sen çok mübarek bir çocuk almışsın demekten kendini alamadı. Merkebime binip yola çıktık. Önceden en geride kalan merkebim kafiledeki bütün hayvanları geçiyordu. Onu zor zapt ediyordum. Herkes şaşkına dönmüş bir halde, ''Bu gelirken bindiğin merkep değil mi?'' diye soruyordu. Ben de ''Evet'' diyordum. Nihayet beldemize vardık. Orası oldukça çorak bir yerdi. Fakat bizim koyunlar yayıldıkları yerlerden memeleri sütle dolmuş olarak dönüyorlardı. Diğer insanların koyunları ise yorgun, bitkin aç ve susuz olarak geri geliyorlardı. Herkesin koyunları sütsüzken, bizim koyunlarımızı sağıp bol bol süt içiyorduk. Mal sahipleri çobanlarına çıkışarak, yazık size, hayvanlarımızı Halemen'in çobanının otlattığı yerlerde otlatmıyor musunuz diyorlardı. Evet, bu serzenişlerinde haklıydılar. Çünkü çobanlar aynı yerlerde otlatıyorlardı. Fakat onların koyunları aç ve sütsüz dönerken, Bizimkilerin memeleri sütle dolup taşıyordu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir günde diğer çocukların bir ayda büyüdükleri kadar gelişiyordu. Bir ayda bir senelik çocuk kadar büyüyordu. Bir yaşına girdiğinde epeyce gösterişli olmuştu. Yanımızda birkaç sene kaldıktan sonra nihayet onu annesine götürdük. Süt babası Amine'ye ''Oğlumu bana geri ver.'' Mekke'deki veba salgınından korkuyoruz diye ısrar etti. Aynı zamanda onun bereketinden mahrum kalmakta istemiyorduk. O kadar ısrar ettik ki nihayet annesi, haydi onu tekrar götürün demek zorunda kaldı. Bu hadise de Allah Resulü'nün bereketini bizzat bedeviler de görmüş, ileride duyacakları davetin sahibini yakından tanımışlardır. Aslında. İnsanlar Allah'ın subhanehu ve Teala dinini öğrendikten sonra sadece akıllarıyla tefekkür etmeleri bu dini kabul etmek için yeterliydi. Fakat Allah rahmetinden ötürü kullarına ayetleriyle beraber bunları destekleyecek mucizeler de göndermiştir. Duamızın sonu, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid dergisinin 24. sayısında yayınlanmıştır.